12. mektup Bu mektup yine yüksek mürşidine yazılmıştır. Fena ve beka makamının hasıl olduğunu ve seyri fillah ve tecelliyi zati bildirilmektedir. Yüksek kapınız kölelerinin en aşağısı olan Ahmet sunar ki kusurlarımdan hangisini bildireyim? Allahü Teala'nın istediği olur. Onun istemediği olmaz. Hiç kimsede hareket ve kuvvet olmaz. Ancak büyük ve yüksek olan Allah'ın dilemesiyle olur. Fenafillah ve bekâbillah makamına bağlı olan ilmleri, Allahü u Teala ihsan ederek açıkladı. Böylece her şeyin özü anlaşıldı. Seyrifillah ve tecellî-i zâti berkinin ne oldukları ve Muhammedî-ül Meşreb kime dendiği, bunlara benzer şeyler anlaşıldı. Her makamda, bu makama lazım olan şeyleri gösterildi ve hepsinden ileri götürüldüm. Evliyaullah'ın haber verdikleri şeylerden, gösterilmedik ve geçirilmedik pek azı kaldı. Beğendiklerini sebepsiz olarak beğenirler. Her şeyin kendisi, maddesi, Mahluk olduğu gibi, yaratılışlarında bulunan kabiliyetlerin, uygunlukların da mahluk oldukları anlaşıldı. Allahü Teala kabiliyetlerin tesiri altında değildir. Hiçbir şeyin O'na hükmetmesi caiz değildir. Daha uzatarak saygısızlık yapmaktan çekindim. Farisi Mısra tercümesi Köle olan haddini bilmelidir.